Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Zümrüt Taç Holmes dedim bir sabah pencereden sokağa bakarken. Yolda yürüyen bir deli var. Yakınlarının onu böyle yalnız başına bırakmaları ne kadar üzücü. Dostum koltuğundan ağır hareketlerle kalktı ve elleri sabahlığının cebinde omzumun üzerinden bakmaya başladı. Bulutsuz serin bir Şubat sabahıydı ve dünden kalma karlar yeri kalın bir örtü gibi kaplamış, kış güneşinin altında parlıyordu. Baker sokağının ortasındaki karlar trafik yüzünden erimişti ama kaldırımın dipleri hala bembeyazdı. Gri kaldırımlar temizlenmiş ve küreklenmişti ama tehlikeli derecede kaygan oldukları için fazla yaya yoktu. Aslında garip davranışları dikkatimi çeken beyefendinin dışında Metropolitan İstasyonu'nun yönünden gelen kimse yoktu. 50 yaşlarında, uzun boylu, şişmanca bir adamdı. Güçlü bir ifadesi ve kendinden emin bir yapısı vardı. Siyah frakı, parlak şapkası, şık kahverengi tozlukları ve gri pantolonuyla zengin ama iç karartıcı bir stilde giyinmişti. Ama davranışları... Giysileri ve görünümüne aykırıydı. Yorgun olmasına rağmen koşmakta kararlı biri gibi ara sıra hızla ileri atılıyor sonra yine yavaşlıyordu. Koşarken ellerini aşağıya yukarıya sallıyor kafasını bir o yana bir bu yana atıyor ve yüzünü en olmadık şekillere sokuyordu. ''Bu adamın derdi ne böyle?'' diye sordum. Sürekli evlerin kapı numaralarına bakıyor. ''Sanırım buraya geliyor.'' dedi Holmes ellerini ovuşturarak. Buraya mı? Evet. Herhalde bana danışmak istiyor. Sanırım bu belirtileri daha önce de gördüm. İşte. Dememiş miydim? O bunları söylerken adam oflaya puflaya kapımıza kadar koşmuş ve evi ayağa kaldıracak kadar şiddetle zile asılmıştı. Birkaç saniye içinde odamızdaydı. Hala hızlı hızlı nefes alıyor... Ve garip el kol hareketleri yapıyordu. Ama gözlerinden öylesine büyük bir keder ve çaresizlik okunuyordu ki gülümsememiz bir anda endişe ve acımaya dönüştü. Bir süre hiçbir şey söyleyemeden kıvranıp durdu. Artık aklının sınırlarına gelmiş bir adam gibi saçını başını yoluyordu. Sonra aniden ayağa fırlayıp kafasını duvara şiddetle çarptı. Hemen atılıp yardım ettik. Sherlock Holmes adamı rahat bir sandalyeye oturttu ve o da yanına oturarak bütün ustalığıyla, sakin ve yatıştırıcı bir ses tonuyla adamla konuşmaya başladı. ''Bana hikayenizi anlatmaya geldiniz, değil mi?'' dedi. ''Acele ettiğiniz için biraz yorulmuşsunuz. Biraz soluklanana kadar oturun. Küçük sorununuzla daha sonra da ilgilenebiliriz.'' Adam birkaç dakika derin nefes alarak oturdu. Duygularıyla mücadele ediyor gibiydi. Sonra mendiliyle alnını sildi ve yüzünü bize çevirdi. ''Benim deli olduğumu sanıyorsunuz herhalde.'' dedi. ''Büyük bir sorununuz olduğunu görebiliyorum.'' diye yanıtladı Holmes. ''Tanrı şahidim ya, gerçekten de öyle. Aklımı kaçırmama yol açacak kadar büyük. Bir o kadar da korkunç bir bela bu. Şimdiye kadar alnıma leke sürdürtmemişsem de bir rezalete dayanabilirim.'' Özel sorunlar ise zaten herkesin başına gelir ama bu ikisi bir araya gelince hem de korkunç şekliyle ruhumu sarsmaya yetti. Bir de bu meselede yalnız olmadığımı eklerseniz en soylu insan bile bir yolunu bulmadıkça bu acıdan kurtulamaz. "Lütfen kendinizi toparlayın bayım," dedi Holmes. "Bana kim olduğunuzu ve başınıza gelenleri açık açık anlatın." "İsmim," dedi konuğumuz Belki de size hiç yabancı gelmeyecektir. Ben Alexander Holder'ım. Threadneedle sokağındaki Holders and Stevenson şirketinin ortağıyım. Londra'daki ikinci büyük özel bankaya ait olduğundan bu isim gerçekten de bize yabancı değildi. Londra'nın ileri gelenlerinden birini böyle acınacak duruma düşüren ne olabilirdi acaba? Son bir çabayla hikayesini anlatmaya koyulana kadar merakla bekledik. Vakit nakittir dedi. Onun için polis müfettişi sizin yardımınıza başvurmamı tavsiye edince hemen size koştum. Baker sokağına tramvayla geldim ve bu karda faytonlar yavaş gider diye kalan yolu yürüyerek gelmeyi tercih ettim. Herhalde pek antrenmanlı olmadığım için de nefes nefese kaldım. Şimdi daha iyiyim. Gerçekleri size kısaca ve bütün açıklığıyla anlatmaya başlayabilirim. Siz de bilirsiniz ki Bankacılıkta başarılı olmak için kaynaklarımıza yatırımlar bulmamız ve bağlantılarımızı arttırarak daha çok müşteriye ulaşmamız gerekir. Bunun en iyi yolu da kredi vermektir ve bunun içinde teminat şarttır. Son birkaç yıl içinde bu yönde çok başarılı olduk ve birçok soylu aileye ellerindeki tablolar, kitaplıklar veya diğer eşyaları karşılığında oldukça yüklü miktarlarda krediler verdik. Neyse, dün sabah omda oturmuş, işlerimle ilgilenirken bir not aldım. Üzerindeki ismi görünce biraz irkildim. Çünkü size sadece dünyaca tanınmış bir isim olduğunu söylemekle yetineceğim birinden geliyordu. Kendisi biraz sonra odama girdi ve sevimsiz bir işi bir an önce halletmek ister gibi hemen iş konuşmaya gelişti. Bay Holder dedi, kredi verdiğinizi duydum. ''Teminat sağlamsa tabii.'' diye cevap verdim. ''Bu benim için ciddi bir durum.'' dedi. ''Acilen 50 bin sterline ihtiyacım var. Tabii böyle önemsiz bir miktarı dostlarımdan da temin edebilirdim ama onları karıştırmak istemediğim için bu işi kendim yürütmeyi tercih ettim. Siz de kabul edersiniz ki benim konumumdaki birinin borç altına girmesi pek akıllıcı olmaz.'' ''Bu miktarı ne kadar süreliğine istediğinizi sorabilir miyim acaba?'' dedim. Önümüzdeki pazartesi yüklü bir miktar alacağım var. O zaman size faiziyle ile geri verebilirim. Ama parayı hemen şimdi almam şart. Elimde olsa dedim bu parayı size hemen kendi cebimden verirdim. Ama bu durumda parayı şirket adına vereceğime göre ortağımla konuşmam ve zorunlu bazı işlemleri halletmemiz gerekiyor. Bir an önce halletseniz iyi olur dedi. Cebinden siyah bir kutu çıkararak sandalyenin yanına koydu. Zümrüt tacı duymuşsunuzdur herhalde dedi. İmparatorluğun en değerli mücevherlerinden biridir dedim. Çok doğru. Kutuyu açtı ve yumuşacık kadifeler içinde yerleştirilmiş mücevheri gösterdi. Ta kendisiydi. 39 tane büyük boy zümrüt ve paha biçilmez bir altın zincir dedi. Sizden istediğim paranın en az iki katı eder. Teminat olarak size bunu vermeye hazırım. Kutuyu elime aldım ve şaşkınlık içinde müşterime baktım. Değerinden şüphe mi ediyorsunuz yoksa diye sordu. Hayır, kesinlikle değil ama sadece nasıl oluyor da bunu size veriyorum değil mi? İçiniz rahat olsun. Eğer dört gün içinde geri alabileceğimi bilmesem bunu yapmayı aklıma bile getirmezdim. Paha bir şah eserdir. Teminat yeterli mi? Fazlasıyla Anlayacağınız üzere Bay Holder bu size duyduğum güveni gösteren güçlü bir delil. Bu yüzden bunun gizli kalacağı ve hiçbir dedikoduya yol açmayacağı konusunda eminim. Hepsinden önemlisi özenle korunması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde büyük bir skandal kopacaktır. Başına en ufak bir şey gelirse hepsini kaybettik demektir. Çünkü üzerindeki zümrütlerin dünyada eşi benzeri yok. Ama bütün güvenimle size teslim ediyorum ve pazartesi sabahı bizzat gelip kendim geri alacağım. Müşterimin acelesi olduğunu görerek başka bir şey söylemedim ve veznedarımı çağırarak kendisine 50 adet bin sterlin ödemesini söyledim. Herkes gittiğinde ve masanın üzerinde duran değerli kutuyla tek başıma kaldığımda üzerimdeki bu büyük sorumlulukla ilgili aklıma kötü şeyler gelmeye başladı. Ulusal bir servet gözüyle bakıldığı için başına en ufak bir talihsizlik geldiğinde büyük bir skandal kopacağı kesindi. Sorumluluğu üzerime aldığıma pişman olmaya başlamıştım bile. Ama artık yapacak bir şey olmadığından mücevheri kendi özel kasama kilitledim ve işimin başına döndüm. Akşam olduğunda böyle değerli bir şeyi biromda bırakmanın hiç de akıllıca olmayacağını düşündüm. Banka kasaları daha önce de soyulmuştu. Bu kez de benimkinin soyulmayacağı ne belliydi. Aman Tanrım ne kadar güç bir duruma düşerdim kim bilir. Böylece önümüzdeki birkaç gün boyunca işe gelip giderken kasayı yanımda taşımaya, gözümün önünden ayırmamaya karar verdim. Bir araba çağırdım ve yanımda mücevherle Street evime gittim. Huzursuzluğum üst kata çıkıp kutuyu yatak odasındaki dolabıma kilitleyene kadar da geçmedi. Şimdi... Size biraz da ev halkından bahsedeyim Bay Holmes. Çünkü meseleyi çok iyi kavramanızı istiyorum. Seyisim ve uşağım evin dışında yattıkları için onları ayrı tutabiliriz. Onların dışında yıllardır bizimle olan ve güvenilirliklerinden kuşku duymadığım 3 bayan hizmetçim var. Bir de sadece birkaç ay önce benimle çalışmaya başlayan yardımcı hizmetçi Lucy Parr. Ama o da mükemmel bir kişiliğe sahip. Şimdiye kadar hiç şikayetim olmadı. Çok güzel bir kız olduğu için hayranları ara sıra ortalıkta dolaşıyor. Ama tek kusuru bu. Onun dışında her açıdan çok iyi bir kızdır. Hizmetçiler dışında ailemin kendisi o kadar küçük ki tarif etmem pek zamanımı almayacaktır. Ben Dulum ve bir tek oğlum Arthur var. Arthur beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı Bay Holmes. Hem de çok büyük. Bu konuda kendimle suçluyum biliyorum. Herkes onu çok şımarttığımı söylüyor. Haklılar da ama sevgili karım öldüğünde bir tek oğlum kalmıştı sevebileceğim. Yüzündeki gülümsemenin bir an için bile kaybolmasına dayanamıyordum. Hiçbir isteğini geri çevirmedim. Keşke biraz daha katı olsaydım. Bu ikimiz için de daha iyi olurdu. Ama tek istediğim onun iyiliğiydi. Doğal olarak benden sonra işimin başına geçmesini istiyordum. Ama bu işe hiç yatkın değildir. Yabani ve inatçı bir yapısı var ve doğrusunu söylemek gerekirse onu büyük miktarda paralarla çalışacak kadar güvenilir bulmuyorum. Gençliğinde aristokrat bir kulübe üye oldu ve kısa zamanda pahalı zevkleri olan bir grup insanla arkadaşlık kurdu. Kağıt oynamaya ve çok para kaybetmeye başladı. Sürekli bana gelir, şeref borcunu ödeyebilmek için avans isterdi. Arkadaşlarından kopmak için çok uğraştı. Ama her seferinde dostu Sir George Burnwell'in de etkisiyle aralarına geri döndü. Aslında Sir George Burnwell gibi bir adamın oğlumun üzerindeki etkisine şaşmamak gerekir. Kendisi evimize sık sık geldiği için biliyorum. Onun gibi büyüleyici bir adama karşı koymak zordur. Dünyayı parmaklarının ucunda oynatan, her yeri gezmiş, her şeyi görmüş, çok iyi konuşan, çok yakışıklı bir adamdır. Ama yarattığı büyülü havadan uzakta, serin serinkanlılıkta düşündüğümde alaycı konuşmaları ile bakışları gözümün önüne gelir ve bir kez daha ne kadar güvenilmez biri olduğunu anlarım. Kadınsı içgüdülerine dayanarak küçük Mary de benim gibi düşünüyordu. Şimdi bir tek Mary kaldı bahsedilecek. Kendisi benim yeğenim olur. Erkek kardeşim 5 yıl önce ölünce kızcağızın dünyada kimsesi kalmadı. Onu evlatlık aldım ve ona kızım gibi baktım. Evimin neşesidir o. Tatlı, sevgi dolu, güzel bir kız. Bir yandan da ev işlerini mükemmel bir şekilde idare eder. Benim sağ kolumdur. Onsuz ne yapardım bilmiyorum. Şimdiye kadar beni sadece bir konuda üzdü. O da oğlumun evlenme teklifini geri çevirmesi. Bence bu dünyada oğlumu doğru yola sokacak tek insan odur. Evlilikleri Arthur'un bütün hayatını değiştirirdi. Ama ne yazık ki artık çok geç. Hem de sonsuza kadar. Neyse artık evimde yaşayan insanları tanıdığınıza göre asıl hikayemi anlatmaya başlayabilirim Bay Holmes. O gece akşam yemeğinden sonra oturma odasında kahvelerimizi içerken Arthur ve Mary'e başımdan geçenleri çatımız altındaki değerli hazineyi anlattım. Tabii ki müşterimin ismini vermedim. Ben bunları anlatırken, kahveleri getirmiş olan Lusipar odada değildi. Buna eminim. Ama kapının kapalı olup olmadığını bilmiyorum. Neyse, Meriva ve Arthur bu ünlü tacı görmek istediler. Ama onlara bunun iyi bir fikir olmadığını söyledim. Onu nereye koydun? diye sordu Arthur. Kendi dolabıma. Umarım gece evi soymazlar dedi. Kilitli ama diye cevap verdim. İyi de baba, o dolabı her anahtar açar. Bir keresinde o dolabı başka bir anahtarla açmıştım. Hep böyle garip konuştuğu için söylediklerinin üzerinde pek durmadım. Ama o gece benimle birlikte odama kadar geldi. ''Baksana baba'' dedi. Gözlerini yere dikmiş halde. ''Bana 200 sterlin verebilir misin?'' ''Hayır veremem'' diye cevap verdim sertçe. ''Para meselelerinde sana zaten her zaman fazlasıyla cömert davrandım.'' ''Evet öyleydin'' dedi. Ama bu paraya ihtiyacım var yoksa bundan sonra kulüpte kimsenin yüzüne bakamam. Çok da iyi olur diye bağırdım. Evet ama benim şerefsiz bir adam olmamı istemezdin herhalde dedi. Bu utanca dayanamam. Bir şekilde o parayı bulmalıyım. Eğer sen vermeyeceksen başka yollar deneyeceğim. Çok sinirlenmiştim. Çünkü bir ay içinde üçüncü kez para istiyordu. Benden bir kuruş bile alamazsın diye bağırdım. Bunun üzerine önümde eğildi ve tek bir söz söylemeden çıktı. Odada yalnız kalınca dolabımı açtım. Hazinemin yerinde olduğunu gördüm ve tekrar kilitledim. Ardından da her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmek için evi kolaçan etmeye karar verdim. Aslında bu genellikle Mary'nin işiydi ama o gece kendim yapsam daha iyi olacak diye düşündüm. Merdivenlerden aşağı indiğimde antrede Mary'yi gördüm. O da pencereyi kapatıyor ve sürgülüyordu. Söylesene baba dedi. Biraz endişeli görünüyordu. Lucy'ye bu gece dışarı çıkması için izin mi verdin? Hayır vermedim. Daha şimdi arka kapıdan girdi de eminim birilerini görmek için dışarı çıkmıştı. Ama bu hiç de güvenli değil. Buna bir dur demek gerekiyor. Yarın sabah onunla konuş ya da istersen ben konuşurum. Her yere kilitledin mi? Elbette baba. Pekala iyi geceler o zaman. Onu öptüm ve yukarı yatak odama çıktım. Hemen uyumuşum. Size meselelerle ilgili her şeyi anlatmaya çalışıyorum Bay Hornes. Takıldığınız bir nokta olursa sorun lütfen. Hiç gerek yok. Anlattıklarınız çok açık. Umarım. Özellikle şimdi anlatacaklarım da bu kadar açık olur. Zaten uykum pek ağır değildir. Üzerine bir de yaşadığım gerginliği eklerseniz her zamankinden daha tedirgin uyumuş olmam doğaldır. Gece saat 2'de bir sesle uyandım. Kendime gelene kadar ses kesilmişti ama bende sanki bir yerlerde bir pencere açılmış gibi bir izlenim uyanmıştı. Dikkat kesilerek dinledim. Birden yan odada belirgin bir şekilde ayak sesleri duydum. Korkudan titrer bir halde yataktan kalktım ve odanın kapısının üstünden baktım. Bir de ne göreyim. Hava gazı lambası hala açıktı ve benim zavallı oğlum... Üstünde gömleği ve pantolonu elinde taçla ışığın altında duruyordu. Olanca gücüyle onu kırmaya bükmeye çalışıyor gibiydi. "Arthur" diye bağırdım seni gidi alçak hırsız o taca ne cüretle elini sürebiliyorsun. Sesimi duyunca onu elinden düşürdü ve yüzü bembeyaz kesildi. Tacı kaparak dikkatlice inceledim. Üstündeki üç zümrütle bir parçası eksikti. ''Seni gidi rezil'' diye bağırdım öfkeme hakim olamayarak. ''Onu parçalamışsın. Şerefimi iki paralık ettin. Çaldığın taşlar nerede?'' ''Çalınmış'' diye bağırdı. ''Evet ya hırsız'' diye kükredim omuzlarından sarsarak. ''Eksik yok eksik olamaz'' dedi. ''Üçü eksik ve sen onların nerede olduğunu biliyorsun. Hırsız olduğunu kadar yalancısın da. Diğer parçaları da koparmaya çalıştığını görmedin mi sanki?'' Bana yeteri kadar isim taktın dedi. Buna daha fazla dayanamam. Beni aşağılamaya kararlı olduğuna göre daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sabah evini terk edeceğim ve kendi yoluma gideceğim. Buradan yanında polislerle ayrılacaksın diye bağırdım. Öfkeden ve acıdan çılgına dönmüş bir halde. Bu meselenin sonuna kadar araştırılmasını sağlayacağım. Benden bir şey öğrenemezsin dedi. Onda da daha önce görmediğim bir ifadeyle. Eğer polisi çağırmak istiyorsan çağır. Bırakalım da her şeyi onlar çözsün. Bu sırada öfkeyle sesimi yükselttiğim için bütün evi ayağa kalkmıştı. Odama ilk koşan Mary oldu. Tacı ve Arthur'un yüzünü görünce bütün meseleyi anladı ve bir çığlık atarak bayıldı. Polisi çağırması için hizmetçiyi gönderdim ve soruşturmayı onlara bıraktım. Müfettiş ve bir memur eve geldiğinde o zamana kadar kollarını kavuşturmuş halde asık suratla beklemiş olan Arthur, bana kendisini hırsızlıkla suçlayıp suçlamayacağımı sordu. Hasar görmüş Taç, ulusal bir servet olduğu için meselenin artık özel bir mesele değil, kamuya ait bir mesele olduğunu söyledim. Bunu kanunların halletmesini istiyordum. En azından beni hemen tutuklatmayacaksın herhalde. Evden 5 dakika alına ayrılırsam bu hem senin hem de benim yararıma olur dedi. İstersen git, istersen de çaldığını sakla dedim. Ama... Sonu içine düştüğüm korkunç durumu fark ederek, sadece benim değil, benden çok daha önemli birinin de şerefinin söz konusu olduğunu hatırlattım ona. Halkı ayağa kaldırabilecek bir skandalın kopmak üzere olduğunu söyledim. Kayıp taşı ne yaptığını söyleyerek bütün bunları engelleyebilirdi. ''Tabii ki mesele senin üzerine kalacak.'' dedim. Suçu işlerken yakalandığın için. Göstereceğin hiçbir bahane olayın çirkinliğini örtemez.'' Ama zümrütlerin nerede olduğunu söylersen her şeyi telafi edebilirsin. Böylece her şey affedilir ve unutulur. Affını başkalarına sakla diye cevap verdi burun kıvırarak. Söyleyeceğim hiçbir şeyin onu etkilemeyeceğini anladım. Artık tek bir çarem kalmıştı. Müfettişi çağırdım ve onu gözaltına aldılar. Odasını ve evde mücevherleri saklayabileceği her yeri aradılar ama ne bir iz bulundu ne de benim zavallı çocuğum Bütün dil dökmelere ve tehditlere rağmen Tek bir söz söyledi Bu sabah onu bir hücreye kapattılar Ve ben de bütün polis formalitelerini Tamamlayıp meseleyi çözmeniz için Yardım istemek üzere Size koştum Polis açıkça şu anda yapabilecekleri Bir şey olmadığını itiraf etti Siz hiçbir harcamadan Kaçınmayın Bay Holmes Zaten bin sterlinlik bir ödülde koydum Aman tanrım Ben ne yapacağım bir gecede bütün şerefimi, mücevherleri ve oğlumu kaybettim. Ah ben ne yapacağım? Elleriyle başını tuttu ve ileri geri sallanarak çocuklar gibi sızlanmaya başladı. Sherlock Holmes birkaç dakika boyunca kaşları çatık, gözleri ateşe sabitlenmiş bir halde sessizce oturdu. Evinize gidip gelen çok insan olur mu? diye sordu sonunda. Ailesiyle birlikte ortağım gelir ve bazen de Arthur'un birkaç arkadaşı. Geçenlerde birkaç kez Sir George Burnwell geldi. Başkası da yok sanırım. Siz toplum içine çok çıkar mısınız? Arthur sever bunu. Mary ve ben evde kalırız. İkimiz de böylesini daha çok severiz. Genç bir kız için garip. Sessiz sakin bir kızdır. Kaldı ki o kadar da genç değildir. 24 yaşında. Bu olay anlattığınız kadarıyla onun içinde büyük bir şok oldu herhalde. Korkunç. O benden daha fazla etkilendi. İkiniz de oğlunuzun suçlu olduğu kanısındasınız herhalde. Elinde taşla dururken kendi gözlerimle gördükten sonra... Bunun kesin bir kanıt olduğunu sanmıyorum. Tac'ın geri kalanı da hasar görmüş müydü? Evet, bükülmüştü. Peki o zaman düzeltmeye mi çalışıyordu sizce? ''Tanrı sizi korusun. Onun ve benim için elinizden geleni yapmaya çalıştığınız belli. Ama bu çok zor bir görev. O anda ne mi yapıyordu? Eğer niyeti masumsa neden bana söylemedi?'' ''Haklısınız. Ve eğer suçluysa neden bir yalan uydurmadı da denebilir. Değil mi? Bence sessiz kalması her iki yöne de çekilebilir. Olayla ilgili birkaç önemli nokta daha var. Sizi uyandıran gürültü hakkında... Polis ne dedi? Arthur'un odasını kapatırken çıktığını düşündüler. Olabilir. Suç işleyen bir adam evi ayağa kaldırmak için kapısını çarpıyor. Peki bu mücevherlerin kaybolmasına ne dediler? Evde her yeri aramaya devam ediyorlar. Evin dışına bakmayı da akıl ettiler mi bari? Evet. Olağanüstü çaba gösterdiler. Bütün bahçe didik didik arandı. Pekala sevgili bayım dedi Holmes. İlk anda aklınıza gelenlerden daha fazlası olabileceğini görmüyor musunuz? Size çok basit görünüyor ama bence son derece karmaşık bir durum. Teorinizi bir düşünün. Oğlunuz yatağından kalkıyor. Büyük bir riski göze alarak sizin odanıza giriyor, dolabı açıyor, tacı alıyor, güç bela bir parçasını kopartıyor. Başka bir yere gidiyor, 39 mücevher arasından sadece 3'ünü kimsenin bulamayacağı bir yere saklama başarısını gösteriyor. Ve sonra da geri kalan 36 taşla birlikte geri döndüğü an orada yakalanıyor. Sorarım size bu teori mantıklı mı? Peki ama başka ne olabilir ki? diye atıldı bankacı. Umutsuz bir ifadeyle. Eğer iyi niyetliyse bunu bana neden söylemiyor? Bunu bulmak bizim görevimiz. diye yanıtladı Holmes. O halde Şimdi Bay Holder sakıncası yoksa sizinle birlikte Street gidelim ve ayrıntıları daha yakından inceleyelim. Dostumun ısrarı üzerine ben de onlara eşlik ettim. Zaten dinlediğimiz bu hikaye bende büyük bir merak uyandırmıştı. Ben de zavallı babası gibi oğlun suçlu olduğunu düşünüyordum. Ama Holmes'un kararlarına güvendiğim için bir umut kapısı olabileceğini hissediyordum. Holmes yol boyunca çenesi göğsüne düşmüş... Çapkasını gözlerine çekmiş, derin düşünceler içinde tek bir söz söylemeden oturdu. Müşterimiz bu umut ihtimali üzerine biraz keyiflenmiş, benimle iş meseleleri hakkında bir konuşmaya bile girişmişti. Kısa bir tren yolculuğu ve ardından da kısa bir yürüyüşün sonunda, Fairbank'e bankacının mütevazi evine vardık. Fairbank ana yoldan biraz uzakta, beyaz taştan yapılmış köşeli bir evdi. Girişteki iki büyük demir kapının önünde bir fayton yolu ve karlarla örtülmüş bir çimenlik uzanıyordu. Sağ tarafta küçük, sık bir ağaçlıktan sonra iki fundalık arasında mutfak kapısına giden bir patika ve satıcılar için bir giriş vardı. Sol tarafta ise ahırlara giden dar bir yol bulunuyordu. Hons bizi kapıda bırakarak ön cepheyi geçti ve önce satıcı yolunu sonra da bahçeyi dolaşarak ahır yoluna girdi. Böylece evin bütün çevresini yavaşça dolanmış oldu. Bayholder ve ben bu uzun işlemin sonunu beklemeden oturma odasına girdik ve ateşin başına oturduk. Biz orada sessizce otururken kapı açıldı ve içeri genç bir bayan girdi. Uzun boylu, zayıf biriydi. Teninin beyazlığıyla daha da ortaya çıkan siyah saçları ve gözleri vardı. Daha önce hiçbir kadının yüzünde böyle bir solgunluk görmemiştim. Dudakları kansız kalmış, gözleri ise ağlamaktan kızarmıştı. Sessizce odaya süzüldüğünde, kadının sabah bankacıda gördüğümüzden daha büyük bir acı içinde olduğunu fark ettim. Kendine hakim, güçlü bir karaktere sahip olduğu açıkça belli olan bir kadını böyle acı dolu bir ifadeyle görmek benim için daha da sarsıcı olmuştu. Varlığımı fark etmeden doğru amcasına gitti ve tatlı, kadınsı bir hareketle onun başını okşadı. Arthur'un serbest bırakılması için emir verdin değil mi baba diye sordu. Hayır kızım mesele sonuna kadar incelenecek. Ama onun masum olduğuna eminim. Kadınların içgüdülerini bilirsin. Kötü bir şey yapmadığını biliyorum. Ve sen de ileride ona bu kadar sert davrandığın için pişman olacaksın. İnan bana. Peki eğer masumsa neden sessiz kalıyor? Kim bilir belki de ondan bu kadar şüphelenmene kızmıştır. Elinde taçla gördükten sonra nasıl olur da şüphelenmezdim. Ama sadece bir göz atmak için almış olabilir. Lütfen onun masum olduğuna inan. Meseleden vazgeç ve daha fazla bir şey söyleme. Sevgili Arthur'umuzun hapiste olduğunu düşünmek çok korkunç. Mücevherler bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Asla Mary. Arthur'a duyduğun sevgi senin gözlerini kör ediyor. Olayı örtbas etmek şöyle dursun. ...daha derinliğine incelenmesi için Londra'dan bir beyefendi getirdim. Bu beyefendi mi? diye sordu bana dönerek. Hayır, onun arkadaşı. Kendisini yalnız bırakmamızı istedi. Ahır yolunda şu anda. Ahır yolu mu? Siyah kaşlarını kaldırdı. Orada ne bulacağını umuyor ki? Ah, sanırım bu o. Doğru olduğuna emin olduğum şeyi... Yani Arthur'un masum olduğunu ispat edeceğinize inanıyorum bayım dedi Sherlock Holmes'a dönerek. Size tamamen katılıyorum ve yardımınızla bunu ispat edeceğimize ben de inanıyorum diye cevap verdi Holmes ayakkabılarındaki karları paspasa silerken. Sanırım bayan Mary Holder'la tanışma zevkine eriştim. Size birkaç soru sorabilir miyim? Lütfen bayım eğer bu korkunç meseleyi çözmeye yardımcı olacaksa hiç çekinmeyin. Dün gece siz hiçbir şey duymadınız mı? Hayır, amcam yüksek sesle konuşmaya başlayana kadar hiçbir şey duymadım. Onu duyunca aşağı geldim. Pencereleri ve kapıları siz kapattınız. Bütün pencereleri kilitlediniz değil mi? Evet. Bu sabah hepsi kilitli miydi? Evet. Sevgilisi olan bir hizmetçiniz vardı galiba. Sanırım dün gece onu kontrol etmek için dışarı çıktığını söylemiştiniz amcanıza. ''Evet, oturma odasıyla ilgilenen ve amcamın Taç'la ilgili söylediklerini duymuş olabilecek olan da o.'' ''Anlıyorum, Bunu sevgilisine söylediğini ve ikisinin bu soygunu planladığını düşünüyorsunuz herhalde.'' ''İyi ama bütün bu gereksiz teoriler ne işe yarar ki?'' diye atıldı bankacı sabırsızlıkla. ''Size Arthur'u elinde Taç'la gördüğümü söylemiştim.'' ''Biraz bekleyin Bay Holder, sıra ona da gelecek.'' ''Bu kıza geri dönersek Bayan Holder, mutfak kapısından girdiğini gördünüz sanırım.'' ''Evet, kapının kilitli olup olmadığını kontrol etmek için gittiğimde onun kapıdan içeri girdiğini gördüm. Karanlıkta adamı da gördüm.'' ''Onu tanıyor musunuz?'' Ah evet, bize sebze getiren manav. Adı Francis Prosper. Kapının solunda, yani yolun ortasında mı duruyordu?'' diye sordu Holmes. ''Evet öyle.'' ''Adamın tahta bir bacağı var mıydı peki?'' Genç bayanın siyah gözlerinde korkuya benzer bir ifade geldi. ''Bunu nereden bildiniz?'' diye sordu. Gülümsedi ama karşılığında Holmes'un zayıf, meraklı yüzünde bir gülümseme bulamadı. ''Şimdi üst kata çıkalım.'' dedi. ''Belki evin dışına yine geri dönerim. Ama durun, belki de yukarı çıkmadan önce alt kattaki pencerelere bir göz atsam iyi olacak.'' Pencerelerden birinden diğerine hızla yürüdü ve antreden ahır yoluna bakan geniş pencerenin önünde durdu. Pencereyi açtı ve büyüteciyle pervazı dikkatlice inceledi. ''Şimdi üst katı çıkabiliriz.'' dedi sonunda. Bankacının yatak odası sade döşenmiş küçük bir odaydı. Gri bir halı, büyük bir dolap ve uzun bir aynadan başka bir eşya yoktu. Holmes hemen dolaba yöneldi ve kilidini incelemeye başladı. Açmak için hangi anahtar kullanılmış diye sordu. Oğlumun daha önce söylediği gibi eşyaları koyduğumuz odadaki dolabın anahtarı. Anahtar burada mı? Masanın üzerinde duruyor. Sherlock Holmes anahtarı alarak dolabı açtı. Açılırken gürültü çıkarmıyor dedi. Sizi uyandırmamasına şaşmamak gerekir. Herhalde bu kutu tacın koyulduğu kutu. Bir göz atayım. Kutuyu açtı ve tacı çıkartarak masanın üzerine koydu. Tam bir kuyumculuk şaheseriydi. Üzerindeki 36 taş şimdiye kadar gördüğümün en iyileriydi. Tac'ın bir parçası kırılmıştı ve üç taş kayıptı. ''Pekala Bay Holder'' dedi Holmes. ''Kayıp parça buradan kırılmış. Şimdi geri kalanını da kırmanızı isteyebilir miyim acaba?'' Bankacı dehşet içinde baktı. ''Hayatta yapamam'' dedi. ''O zaman ben yaparım.'' Holmes birden bütün gücüyle tacı bükmeye çalıştı ama sonuç vermedi. ''Biraz gevşedi sanırım.'' dedi. ''Ama parmaklarım çok güçlü olmasına rağmen kırabilmek için çok zaman harcamam gerekecektir. Sıradan bir adam bunu yapamaz. Onu kırdığımda nasıl bir ses çıkarsızca Bay Holder? Ateşlenmiş bir tabanca kadar gürültü çıkarır. Siz hala bütün bunlar yatağınızın birkaç metre ötesinde olduğu halde bana hiçbir şey duymadığınızı mı söylüyorsunuz?'' ''Ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey çok belirsiz.'' Ama devam ettikçe her şey daha da aydınlatacak. Siz ne dersiniz Bayan Holder? Amcamla aynı düşünceleri paylaştığımı itiraf etmeliyim. Oğlunuzu gördüğünüzde ayaklarında terlik veya ayakkabı var mıydı? Gömleği ve pantolonu dışında hiçbir şey yoktu üstünde. Teşekkür ederim. Soruşturma gayet iyi geçiyor. Eğer bu meseleyi çözemezsek bizim beceriksizliğimizden kaynaklanıyor demektir. İzninizle Bay Holder. Araştırmaya evin dışında devam etmek istiyorum. Holmes gereksiz ayak izlerinin işini zora sokacağını söyleyerek bizim gelmemizi istemedi. Ve kendisi tek başına gitti. Birkaç saat sonra ayakkabıları karlarla kaplı ve yüzü her zamanki gibi esrarlı bir şekilde geri döndü. Sanırım görülecek her şeyi gördüm Bay Holder dedi. Artık evime dönmenin zamanı geldi. Peki ya mücevherler Bay Holmes onlar nerede? Bunu henüz söyleyemem. Banka cehillerini ovuşturdu. Onları bir daha göremeyeceğim diye bağırdı. Peki ya oğlum bu konuda şansımız var mı? Fikrim hiçbir şekilde değişmiş değil. Ama tanrı aşkına o zaman dün gece evimde olanlar neydi? Eğer yarın sabah 9-10 arası Baker Sokağı'ndaki evime gelirseniz sonucu öğrenirsiniz. Sanırım mücevherleri geri almak için yapacağım her şeye tam destek verirsiniz ve harcamalarım için bir sınır koymazsınız. Onları geri almak için gerekirse tüm servetimi veririm. Çok iyi. O halde meseleyle ilgileneceğim. Şimdilik hoşçakalın. Fakat akşamdan önce tekrar buraya gelmek zorunda kalabilirim. Henüz ne şekilde olduğunu anlayamasam da dostumun bu vakayla kafasında son noktayı koyduğunu görebiliyordum. Evimize dönerken yolda birkaç kez meseleyi açmak istedim. Ama o her seferinde başka bir konuya geçince çaresizce vazgeçtim. Geldiğimizde saat daha üç bile olmamıştı. Hemen odasına çıktı ve birkaç dakika sonra bir berduş gibi giyinmiş halde aşağı indi. Yakalarını kaldırdığı, kullanılmaktan parlamış eski paltosu, kırmızı boyun bağı ve eski püskü çizmeleriyle tam bir berduşa dönmüştü. ''Sanırım bu işe yarar.'' dedi şöminenin üstündeki aynaya bakarken. ''Keşke sen de benimle gelebilseydin Watson ama korkarım bu imkansız.'' diz peşine düşmek veya bir alçığı takip etmek zorunda kalabilirim. Yine de olayı mutlaka çözeceğim. Birkaç saat içinde döneceğimi umuyorum. Dolabın üstündeki salamdan bir iki dilim kesip, iki dilim ekmeğin arasına koyarak kendine bir sandviç yaptı ve bunu da cebine sokup yola çıktı. Daha çayımı henüz bitirmiştim ki geri döndü. Neşeyle eski püskü bir çizmeyi sallıyordu. Onu bir tarafa attı ve kendine bir fincan çay hazırladı. Geçerken şöyle bir uğradım dedi. Yine gitmek zorundayım. Nereye? Beslendim bir ucuna. Biraz zaman alabilir. Geç kalırsam beni bekleme. Peki nasıl gidiyor? E işte şöyle böyle. Senden ayrıldıktan sonra street ama gittim. Ama eve uğramadım. Böyle güzel bir avı berbat etmek istemezdim. Burada dedikoduyla zaman kaybedemem. Şimdi gidip bu rezil kıyafetlerden kurtulayım da eski saygın kimliğime bürüneyim. Sözlerinden öte tavırları bile memnun olduğunu gösteriyordu. Gözleri parlıyordu. Hatta solgun yanaklarına kan gelmişti. Aceleyle yukarı çıktı ve birkaç dakika sonra dış kapının çarpılışından avının takibine geri döndüğünü anladım. Gece yarısına kadar beklememe rağmen gelmediğini görünce odama çekildim. İz peşindeyken günler, geceler boyunca ortalıkta görünmemesi en der rastlanan bir durum değildi ve geç kalması beni şaşırtmadı. Saat kaçta geldiğini bilmiyorum ama ben sabah kahvaltıya indiğimde o bir elinde kahvesi diğerinde bir gazete masada oturuyordu. Oldukça dinç ve sağlıklı görünüyordu. Sensiz başlamamı mazur görev dedi. Ama unutma ki müşterimizle bir randevumuz var. Saat 9'u geçmiş bile diye karşılık verdim. Bu gelen o olmalı. Gerçekten de gelen bankacı dostumuzdu. Onda gördüğüm değişiklik beni şaşkına çevirdi. Normalde geniş ve heybetli olan yüzü şimdi çökmüştü ve sanki saçındaki beyazlar da artmıştı. Dün sabahki hareketlerinden sonra şimdiki yorgun ve gevşek halini görmek üzüntü vericiydi. Ona uzattığım bir koltuğa çökerek oturdu. Böyle büyük bir cezaya çarptırılmak için ne yaptım bilmiyorum dedi. Daha iki gün öncesine kadar mutlu ve varlıklı bir adamdım. Bir derdim yoktu şimdi ise yalnızlığa ve rezilliğe doğru sürükleniyorum. Dertler birbirini takip ediyor. Yeğenim Mary de beni terk etti. Sizi terk mi etti? Evet bu sabah odasına girdiğimde yatağının bozulmamış ve odasının boş olduğunu gördüm. Antredeki masaya benim adıma bir not bırakılmıştı. Dün gece öfkeyle değil ama üzüntüyle oğlumla evlenmiş olsaydı bütün bunların olmayacağını söylemiştim ona. Belki de bu yaptığım düşüncesizce bir hareketti. Zaten notta da bundan bahsediyor. ''Çok sevgili amcacığım, sizin başınıza dert açtığımı biliyorum. Farklı davransaydım bu korkunç talihsizlik meydana gelmeyecekti. Kafamda bu düşünce olduğu sürece sizin çatınız altında bir daha mutlu olamam. Bu yüzden sizi terk etmem gerektiğini hissediyorum. Geleceğim hakkında endişelenmeyin. Çünkü geleceğim garanti altında ve hepsinden de önemlisi beni aramayın. Çünkü bu hem gereksiz hem de bana zarar verebilir.'' Hayatta ve ölümde her zaman sizi seven meriniz. Bununla ne demek istiyor Bay Holmes? Sizce bu intihar edeceğini mi gösteriyor? Hayır, hayır. Hiç ilgisi yok. Ama belki de bu en iyi yol olurdu. Dertlerinizin sonuna yaklaşıyorsunuz Bay Holder. Öyle mi diyorsunuz? Bir şeyler duydunuz demek. Bay Holmes, bir şeyler öğrenmiş olmalısınız. ''Mücevherler nerede?'' ''Tanesine bin sterlin sizce çok mu pahalı olurdu?'' ''On bin bile öderim.'' ''Gerekmez. Üç bin yeter. Bir de ödül meselesi var tabii. Çekkaleniz yanınızda mı?'' ''İşte size kalem. Siz en iyisi dört bin sterlin yazın.'' Bankacı yüzünde şaşkın bir ifadeyle çeki imzaladı. Holmes çalışma masasına gitti. ''Üzerinde üç taş bulunan üçgen altın bir parça çıkardı.'' Ve masaya attı. Müşterimiz sevinçten çığlık atarak parçayı aldı. ''Bulmuşsunuz!'' diye bağırdı. ''Hayatım kurtuldu! Hayatım kurtuldu!'' Sevinç gösterisi de kederli hali gibi aşırıydı. Eline geçirdiği mücevherleri göğsüne bastırıyordu. ''Borçlu olduğunuz bir şey daha var Bay Holder.'' dedi Sherlock Holmes biraz sertçe. ''Borç mu?'' Eline kalemi aldı. ''Siz miktarı söyleyin. Hemen yazarım.'' ''Hayır.'' Bana borçlu değilsiniz. Oğlunuza, o soylu gence bir özür borçlusunuz. Kendi oğlumda görsem gurur duyacağım bir davranış gösterdi kendisi. Demek onları alan Arthur değilmiş öyle mi? Size dün gece söyledim. Bugün de söylüyorum. O değildi. Emin misiniz? O zaman hemen ona gidelim de gerçeğin ortaya çıktığını haber verelim. O zaten biliyor. Meseleyi hallettikten sonra onunla da konuştum. Bana hikayeyi anlatmayacağını görünce ona kendim anlattım. Bunun üzerine söylediklerimin doğru olduğunu itiraf etti. Henüz açıklayamadığım birkaç ayrıntıyı da onun sayesinde öğrendim. Ama sizin bu sabah ona söyleyecekleriniz sessizliğini bozmasını sağlayabilir. Tanrı aşkına o halde bana siz anlatın. Anlatacağım ve bu gerçeğe ulaşmak için geçtiğim her aşamayı da teker teker açıklayacağım. İlk olarak benim için söylemesi, sizin için de duyması en zor olan şeyi söylemekle başlayayım. Sir George Burnwell ve Mary aralarında anlaşmışlar ve birlikte kaçmışlar. Bizim Mary mi? İmkansız! Ne yazık ki mümkünden de öte gerçek. Bu adamı aranıza aldığınızda ne siz ne de oğlunuz onun gerçek karakterini biliyordu. Kendisi İngiltere'nin en tehlikeli adamlarından biridir. Batmış bir kumarbaz, tam bir alçak, kalpsizin, vicdansızın biri. Yeğeniniz böyle adamları tanıyamaz tabii ki. Tatlı sözlerine kanmış olmalı. Ona neler söylediğini tanrı bilir. Ama en azından yeğeninizin kullanıldığını ve her akşam görüştüklerini biliyoruz. İnanmam, inanmam diye bağırdı bankacı solgun bir yüzle. O zaman dün gece evinizde neler olduğunu anlatayım. Yeğeniniz sizi odanızda sanarak aşağı indi ve ahır kapısında açılan pencereden sevgilisiyle konuştu. Ayak izlerinin kara gömülmüş olması birilerinin orada durduğunu gösteriyor. Genç bayan ona taçtan söz etti. Bu haber üzerine adamın şeytani arzuları kabardı ve kızı da kandırmayı başardı. Yeğeninizin sizi sevdiğine kuşkum yok ama bazı kadınlar için sevgilinin aşkı diğer bütün sevgileri yok eder. Sizin aşağı geldiğinizi gördüğünde konuşmaları henüz bitmemişti. Bu yüzden hemen pencereyi kapattı ve size hizmetçinizin tahta bacaklı bir adamla kaçağımalından bahsetmeye başladı. Ki bu da yalan değildi. Oğlunuz Arthur ise sizinle konuştuktan sonra yatağına gitti. Fakat kulübe olan borçlarını düşünmekten doğru düzgün uyuyamadı. Gece yarısı kapısının önünde hafif bir ayak sesi duydu ve bunun üzerine kalkıp baktığında... Kuzeninin gizlice sizin odanıza daldığını gördü. Şaşkınlıktan dona kalmış halde üzerinde birkaç giysi geçirip koridora çıktı. Karanlıkta beklemeye başladı. Yeğeniniz kısa bir süre sonra odanızdan çıktığında oğlunuz koridor lambasının ışığında kızın elinde değerli tacı tuttuğunu gördü. Kız merdivenlerden inerken oğlunuz korkuyla fırladı ve kapının yanındaki pencerenin arkasına saklanarak aşağıdaki antreyi gözlemeye koyuldu. Yeğeninizin pencereyi açışını, karanlıkta bekleyen birine tacı verişini ve sonra pencereyi kapatarak odasına geri koşuşunu gördü. Genç bayan, perdenin yanından geçmesine rağmen oğlunuzu fark etmemişti. Oğlunuz, sevdiği kadın ortalıktayken harekete geçmek istemedi. Çünkü bu yeğeniniz için korkunç bir rezalet olurdu. Kız odasına girince, oğlunuz... Bunun sizin için ne kadar zor bir durum olacağını fark etti ve meseleyi kendi halletmeye karar verdi. Çıplak ayaklarıyla aşağıya koştu, pencereyi açtı, karın üzerine atladı ve yoldan aşağı koşmaya başladı. Ay ışığında bir karartı gördü. Sir George Burnwell kaçmak istedi ama Arthur onu yakaladı. Tac'ın bir ucundan oğlunuz, bir ucundan da rakibi çekiştirmeye başladı. O karmaşada oğlunuz Sir George'a vurdu ve gözünün üstünü kanattı. Sonra bir gürültü koptu ve oğlunuz Tac'ın elinde kaldığını fark edip geri koştu. Pencereyi kapattı ve odanıza çıktı. Tac'ın kavga sırasında bükülmüş olduğunu fark etmişti. Düzeltmeye çalışırken ortaya siz çıktınız. ''Bu mümkün mü?'' diye inledi bankacı. Ona teşekkür edeceğinize lanetler savurduğunuzu görünce o da öfkelendi. Birini ele vermeden hikayenin doğrusunu anlatamazdı. Gerçi bu biri böyle bir sevgiyi hak etmiyordu. Ama oğlunuz asil bir davranışta bulunarak sırrını korudu. Demek ki Mary, tacı görünce onun için çığlık atarak bayıldı. Diye bağırdı Bay Holder. Aman tanrım, ne kadar da körmüşüm. Bir de beş dakikalığına dışarı çıkmak için izin istemesi, kayıp parçanın kavga yerinde olup olmadığını görmek istiyormuş demek ki. Onu nasıl da yanlış değerlendirmişim. Evinize gittiğimde, diye devam etti Holmes. Hemen kar üzerinde işime yarayacak izler olup olmadığını araştırmaya koyuldum. Önceki akşamdan beri kar yağmadığını ve izlerin sabit kalmasına yardım edecek bir soğuk olduğunu biliyordum. Satıcı yoluna girdim ama her yere basılmıştı ve izler birbirine girmişti. Ama biraz ötede mutfak kapısının orada bir kadın ve kardaki yuvarlak izlerinden anladığım kadarıyla tahta bacaklı bir adamın durup konuşmuş olduklarını anladım. Hatta bir an tedirgin olduklarını ve yerdeki derin ayak ucu ve belirsiz topuk izlerinden çıkarabildiğim kadarıyla kadının geri dönüp hızla kapıya koştuğunu bu sırada tahta bacaklarının bir süre bekleyip sonra da gittiğini bile söyleyebilirim. O anda sizin de daha önce anlattığınız gibi bunun hizmetçiniz ve sevgilisi olduğunu düşündüm. Araştırma da böyle gösteriyordu. Bahçeden geçerken polise ait oldukları belli olan birkaç iz dışında önemli bir şeye rastlamadım. Ahır yoluna girdiğimde ise önümdeki karda çok uzun ve karmaşık bir hikayenin yazılı olduğunu gördüm. Çizmeli bir adama ait olduğu anlaşılan bir iz, bir de çıplak ayaklı bir adama ait olduğu belli olan başka bir iz vardı. Bana anlattıklarınızdan hatırladığım kadarıyla bu ikincisinin oğlunuz olduğunun kanısına vardım. İlki, her iki yönde de yürümüştü ama diğeri hızla koşmuştu ve çizme izlerinin üzerinde kendi izini bırakmasından anlaşıldığı üzere diğerinin peşinden gitmişti. İzleri takip ettiğimde çizmelinin beklerken bütün karı ezdiği antre penceresinin önüne gitmiş olduğunu gördüm. Sonra yolun 100 metre kadar aşağısındaki diğer uca gittim. Çizmelinin orada arkasına dönüp bakmış olduğunu, karların üzerinde sanki kavga edilmiş gibi izler bırakılmış olduğunu gördüm. Kan lekelerini de görünce yanılmadığımı anladım. Çizmeler sonra yoldan aşağı koşmuştu. Yol üzerindeki diğer kan lekeleri de yaralananın o olduğunu gösteriyordu. Caddeye ulaştığında kaldırımın temizlenmiş olduğunu, dolayısıyla daha fazla bir iz bulamayacağımı anladım. Eve girdiğimde, siz de hatırlarsınız, büyütecimle antredeki pencerenin çevresini ve pervazını inceledim ve birilerinin oradan geçtiğini gördüm. Islak ayağının bastığı yerdeki taban izi açıkça görülebiliyordu. O zaman neler olduğunu düşünmeye başladım. Pencerenin dışında bir adam beklemiş. Birileri mücevherleri getirmiş. Oğlunuz bunları görmüş, hırsızı takip etmişti. Ayrıca onunla kavga etmiş ve ikisi de tacın bir ucundan çekiştirmeye başlamıştı. İkisinin gücü birleşince taç daha fazla dayanamamıştı. Oğlunuz hazineyle geri dönmüş... Ama bir parçasını rakibine bırakmıştı. Buraya kadar her şey açıktı. Peki adam kimdi ve Taci ona kim getirmişti? Benim bir sözüm vardır. İmkansızı çıkardığında elinde kalan şey gerçeklerdir. O halde bunu yapan siz de olmadığınıza göre geriye bir tek yeğeniniz ve hizmetçiniz kalıyordu. Eğer hizmetçilerinizden biri olsaydı, Oğlunuz neden onların yerine suçlanmayı göze alacaktı ki? Makul bir açıklaması yoktu. Öte yandan kuzenini sevdiğini biliyorduk. Onun sırrını saklamak isteyebilirdi. Üstelik bir de bu sır utanç verici bir şeyse. Onu pencerenin önünde gördüğünüzü ve tacı görünce bayıldığını da hatırlayınca tahminim doğrulanmış oldu. Peki suç ortağı kim olabilirdi? Bir sevgili olması muhtemeldi çünkü başka hiç kimse size karşı hissetmesi gereken sevgi ve minneti bastıramazdı. Dışarı çok az çıktığınızı ve arkadaş çevrenizin de sınırlı olduğunu biliyordum. Ama aralarında Sir George Burnwell'da vardı. Kadınlar arasındaki kötü ününü duymuştum. İzlerini gördüğüm şu çizmeleri giyen ve kayıp taşları elinde bulunduran o olmalıydı. Arthur'un onu görmüş olmasına rağmen ailesinin ismini zedelemeden bir şey söyleyemeyeceğini o da biliyordu. Sonra neler yaptığımı siz de tahmin edebilirsiniz. Bir berduş kılığında Sir George'un evine gittim. Bir şekilde uşağıyla konuşmayı başararak efendisinin dün gece yüzünü kestiğini öğrendim. Altı şilini de botlarını satın aldım. Bunlarla ama gittim ve izlere tam olarak uyduklarını gördüm. Dün akşam yolda kötü giyimli bir serseri gördüm, dedi Bay Holder. Elbette, o bendim. Adamımı bulduğumu anlayınca eve dönerek kıyafetlerimi değiştirdim. Çok hassas bir noktaya gelmiştim. Bir skandal çıkmasını önlemek için resmi makamlara uyandırmamak zorundaydım. Bir yandan da böyle kurnaz bir alçığın bu meselede elimizin kolumuzun bağlı olduğunu bildiğinin farkındaydım. Onu görmeye gittim. Tabi ilk başta her şeyi reddetti ama olanları bütün ayrıntılarıyla anlatınca duvarda asılı bastonu kaparak karşı koymaya çalıştı. Adamımı iyi tanıdığım için o daha vurmaya kalkmadan silahımı kafasına dayadım. O zaman biraz aklı başına geldi. Elindeki her taş için bin sterlin vereceğimizi söyledim. Bunun üzerine yüze asıldı. ''Lanet olsun.'' dedi. ''Üçünü altı yüze sattım bile.'' Resmi bir soruşturma açılmayacağını garanti ederek mücevherlerin yeni sahibinin adresini almayı başardım. O adrese gittim ve sıkı bir pazarlık sonucu parça başına bin sterline mücevherleri geri aldım. Sonra oğlunuzu uğrayarak her şeyin yolunda olduğunu anlattım ve ancak saat 2'de uzun bir günün sonunda yatağıma girebildim. İngiltere'yi büyük bir skandaldan kurtaran bir gün olmuş dedi bankacı ayağa kalkarken. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yetenekleriniz hakkınızda söylenenden bile fazla. Şimdi hemen gidip yaptığım büyük yanlışlık yüzünden oğlumdan özür dileyeceğim. Zavallı Mary'e gelince onu düşündükçe yüreğim burkuluyor. Sanırım siz bile onun nerede olduğunu söyleyemezsiniz bana. En azından, dedi Holmes, Sir George Burnwell ile birlikte olduğunu söyleyebiliriz. Suçu ne olursa olsun çok yakında cezasını fazlasıyla çekeceğine de eminim.